İnsanlar şeblenmiş. İn halamdir Allah'ın hamdûhu ve nesteğinuhu ve nestağfiruhu ve nesubu iley. Ve nesudu b Allah'ı min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 İkincisi bu ilimle amel etmek. Üçüncüsü buna davet etmek. Dördüncüsü ise bu yolda sabretmek. Tabi buna delil olarak da asr süresini örnek verebiliriz. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî khusrin illel lezîne âmenu ve amilu salihat ve tevâsavu bil haqqi ve tevâsavu bil sabır. Buraya baktığımızda bu dört merhaleye görmekteyiz kardeşler. Birincisi Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki Aminu yani alimu. İman edenler yani bilenler. O zaman asır suresinde bizden ilk istenen şey bilmek. Sonra ve amilus salihat sonra salih amel işlemek. Üçüncüsü ve tevasav bilhak hakkı tavsiye etmek. Yani ne var burada davet var. Ve tevasav bil sabır ve bu yolda ne yapmak? Sabretmek.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 o zaman arkadaşlar dediğimiz gibi birincisi ilk husus ilim öğrenmek istiyorum diyen bir kişinin yapması gereken ilk husus bu konuda ihlaslı olması Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki ve umiru umirû illâ liya'budullâhe muhlisîne lehud din halbuki onlar ancak dinde ihlaslı olmakla emrolundular dini Allah'a has kılmakla emrolundular bu ihlasın delili bu ihlasın delili ve evrüneydi mütabaat dedik yani Resul'e uygunluk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 İki şart lazım. Birincisi ihlas, ikincisi mütevât. Çünkü bu ihlaslı olan kişi lisanu halile aslında ne istiyor arkadaşlar? Yani ihlaslı olan bir kişi lisanu halile Allah Subhanahu ve Teala'dan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 En az iki gün iki günde bir cilt kitap okuması lazım. Ha, bu cilt ortalama 500 sayfalık bir cilttir. Kitap okuması lazım. Görüyoruz ki mesela Şeyh Muhammed Muhtar Şankiti. Görüyoruz ki adamın okuduğu kitapları gördüğümüzde adam beş kere mesela Muğni'yi bitirmiş. 21 cilt bir baskıya göre bir baskıya göre değişiyor. Beş kere onu devirmiş. On kere Mecmul Fetavayı devirmiş. İşte 20 kere Mevsut'u devirmiş.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 biz zannediyoruz ki ilim nasıl elde edilir? İşte kitap okursan edersin, etmezsen okumazsan etmezsin. Hayır bu yeterli değil. Allah Subhanahu ve Taala'nın muvaffakiyeti önemlidir arkadaşlar. Çok dua etmek. Çok dua etmek. Ya Rabbi bana hayırlı ilim nasibeyle. Yani ilim talebeleri maalesef bu konuda çok gaflete düşüyor. Allah Subhanahu ve Taala bile ne buyuruyor? Kul Rabbiz zidni ilmen. De ki Rabbim, de ki Rabbim ilmim arttır. Demek ki biz ne diyeceğiz? Rabbim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 ne yapmalıyım neye dikkat etmeliyim diyen bir insana diyoruz ki 8. usus olarak dedi ki 11 tane sayacağız. Haramlardan uzak durmak, kaçınmak kardeşler. Haramlardan uzak durmak, kaçınmak. İnnellezine keferu sawaun aleyhim en zertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishava.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 en önemli hususlardan bir tanesi Şeyhül İslam birbirini temin ediyor ki bu ümmetin başına ne gelmişse şer'i ıstılahları fık gelmiş herkes aynı manayı konuşur ama herkes farklı mana kasteder. hepimiz ibadet diyoruz ibadet Allah'a yapılır diyoruz. ama baktığımızda herkes ibadetten farklı bir şey kastediyor farklı bir şey anlıyor yine keza biz nasları yüzeysel okuyoruz en büyük tehlike budur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 Ee, dil ile söz ve erkan ile amel yani azalar ile amel etmek masiyetle artması masiyet e, itaatle artması ve masiyetle eksilmesi bu kavramları hemen bilmemiz lazım ve bu kavramlar hangi naslardan istimbat edilmiş Herkes herkesin ibadet tarifi var yani mesela bugün e, ibadetin ıslahı tarifine baksanız herkes bir ıslah koyabilir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 Allah'ı fiillerinde bilmemek, hemen bilmemiz lazım. Uluhiyet tevhidi. İfradullah Azze ve Celle bil ibade. Allah Subhanehu ve Teala ibadette bilmemek. Hemen bunu fıkh etmemiz lazım, anlamamız lazım. İsim sıfat tevhidi. İfradullah Azze ve Celle bima semmâ ve wasafâ bihî nefsâhû fî kitâbihî ev alâ lisan-ı rasûlihî min gayrı ta'tîlin velâ tahrîf ve min gayrı tekiifin velâ temsil Allah Subhanehu ve Teala gerek kitabında, gerek Resulünün diliyle isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde tahtile, tahrife, tekiife ve temsile gitmek sizin isimlendirmek ve vasıflandırmak. Bunları hemen bilmemiz lazım, etmemiz lazım. tabi bu lafsı ezberlemek değildir. Bu lafsın müsemmasın, bu lafsın delalet ettiği manayı etmemiz lazım. Bunların hepsine dikkat edeceğiz kardeşler. Neden? Ne demişler? El hukmu ale şey'i far'un an tasavvuruhi. Bir şeye hüküm vermek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 bir isme etmez bunlar kaydedir. Bunlara şimdi örnek verme babından bunları söylüyorum. Yani tariflerden, ıslahi kastlardan, siyak sibaktan kastımız ne? O yüzden bunlardan örnek veriyorum kardeşler. Mesela bu bir kaydedir. Hemen bilmemiz lazım. Bunları fük etmemiz lazım. Mesela ne diyoruz? El aslu fil eşya'i el Eşyada aslı olan nedir? İbahadır. Yani helal olmasıdır. Evime az avize taktıracağım. Delil ne Kur'an'dan, sünnette? Ne diyeceğiz? Aslen helaldir. Haram diyen delil getirir.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 O zaman bu nereye dönerseniz dönün. Ya Allah'ın ciheti orada demektir. Şeyhül İslam bunu tercih eder. Cihettir der burada kasıt. Ama meselenin tahkine indiğinde. Tabii orada yüzünde ispatı vardır. O da ayrı bir mevzu. Ala <gülüyor> kulhe kardeşler dediğim gibi bunların hepsi şer'i lafızları, şer'i kaideleri, usulleri, alimlerin koydukları istimbatları fık ederek ancak elde edilebilecek mevzulardır. Yoksa dediğimiz gibi bir insan sadece kendi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 Ancak dediğimiz gibi kardeşler bunların hepsi ancak ve ancak Selef'in fehmine müracaat edilerek elde edilebilecek ilimlerdir. <Sessizlik> Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, rab olmayan Allah'a yemin ederim ki, biz Selef'in fehminden uzak durduğumuz müddetçe hayatımız boyunca kendi kendimizi yiyeceğiz. Birçok mevzunun içinden çıkamayacağız. Hep böyle bir şeyler işgal olacak. Rasihune fil ilim <Sessizlik> nedir biliyor musun arkadaşlar? En en böyle güzel tarifi ilimde rasik olanlar. Şeyh İbrahim Ruhil'in dersinde bir gün otururken, Şeyh İbrahim Ruhil dedi ki, rasikune fil ilim ne demektir biliyor musunuz? dedi. İlimde rasik olanlar. Sana bir şüphe geldiğinde muhaliflerden gece gündüz sana saldırıyorlar ve önünde yüzlerce şüphe var. Hiç şüphe duymuyorsan o zaman sen rasikune fil ilimdir. Hepsine böyle gülüp geçiyorsan, zihninde böyle hemen onu, o işgalip çözüyorsan o zaman sen rasikune fil ilim dairesinin içine girersin. Evet.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 O yüzden biz diyoruz ki 11. madde olarak alimlere her zaman hüsnü zan yapmak. Her zaman hüsnü zan yapmak kardeşler. Çünkü eğer biz alime hüsnü zan yapmasak ne yaparız? E deriz ki ya işte bu böyle yaptı acaba bunun altında ne var? Sonra ondan soğumaya başlarız. İlim dağılmayız almayız bu sefer. Ta ilimi almamaya kadar götürür bu bizi. Hüsnü zansızlık. O yüzden alimlere biz her zaman ne yapmamız lazım kardeşler? Hüsnü zan yapmamız lazım. Zahir olan bir şeyler görürsün o ayrıdır. Hüsnü Bitti mi vaktimiz? Birkaç dakika var. Birkaç dakika var. O, o, bu hüznü zanla alakalı kısa bir kısa anlatayım o zaman. Öylece bitireyim. Şeyh Salih Havadır Meghamisi var. Ee, Medine'de müfessillerdendir. Bir gün onun dersinde... <gülüyor> estağfurullah dersinde otururken değil. Youtube'da onun bir dersinin bir kısmını dinliyordum. <gülüyor> Tabii dersinde otururken değil. Kıssayı biraz eksik anlatabilirim. Çünkü uzun zaman ama manu olarak aklımda. Şimdi bir tane... Ee,